Ee, düşündüğümüz bu hafta şöyledir. Yani e, o meselesi demiş olduğumuz bu mesele birincisi bugün Allahu Teala'nın hükümlerinin karşısında doğrudan darul Medve misali, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki Mekke müşriklerinin bir araya geldikleri beraberce toplumun gidişatı hakkında yani Mekke hakkında, Mekke halkı adına her türlü hususlarda almış oldukları karar. O günün şartlarında Darun Nedve'ydi. Ve onu kim temsil ediyordu? İşte Ebu Cehil temsil ediyordu. İşte Utbe temsil ediyordu. Efendim <gülüyor> Velid İbn-i onlar temsil ediyor. Yani onun gibi insanlar temsil ediyordular Mekke'deki o Darun Nedve dediğimiz yerden. Bugün ise meclisler bu işlemi görüyor. Yani bir belgenin yönetim Kuşusunda nelere dikkat edilecek? İşte bal nasıl girecek, nasıl çıkacak? İnsanlar arasında niye göre nasıl karar verilecek? Toplumun geçişi nasıl olacak? Hayat felsefesinin hangi düşünce üzerine inşa edilecek? Bütün bunlarda bugün meclis belirliyor. O günün darun nedvesine nasıl giriliyordu kardeşler? Yok Mekke'de. Mektiple darun nedvesine nasıl giriliyordu Belli bir Yer sınırı vardı. Yer sınırından daha da ziyade Mekke'de zengin olan, kabilesi geniş olan, söz sahibi olan, yani Mekke hakkında e, Mekke hakkında söz sahibi olan, efendim eşraftan olan, sözü dinlenen, aklı başında olan kişiler ancak darun medveye girip orada ne yapabilirlerse oturabilirler. Yani Ebu Cehil'in akrabasından olan bir kimse. Ebu Cehil'in etrafının geniş olması, söz sahibi olması, <gülüyor> zengin olması hasebiyle Ebu Cek'in akrabalarından aklı başında olan ve gerçi yönetim, karar verme yetisi kendisine bulunan kişi belli bir yaştan sonra otomatik olan arasına girerdi. Büyüğü varken dinleyici olarak girerdi. büyük kalkması otomatik söz sahibi olarak girerdi. Çünkü biz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mesela yine Darunetler'e görüyorduk. Değil mi? Orada. Yani Hatta abisinden Zeyd radiyallahu daha da söz sahibi olarak görüyordu. Bu Hazreti Ömer'de biraz daha karar vermeden ve karar vermiş olduğun yaptırım hususundaki kararlılığından, yine o da eşraftandı. yani kabilesi malum ve meşhurdu. Dolayısıyla bu meziyetlere sahip olan, işte zengin olan, itibarı olan, sözü dinlenen, Karar verebilecek olan kişi darünnedviye girme hakkına sahiptir. Bugün darünnedve demiş olduğumuz ve toplumun geleceği adına karar veren mekanizmalar, demokrasi adı verilen hayat felsefesine göre mecliste bir araya gelirler ve onlar oradan toplum hakkında ne yaparlar ee, karar alırlar. Neyin yasak, neyin helal, neyin haram, Efendim ne, neye göre inşa edilecek? Bütün bunlarda onlar karar alırlar. Meclise girmeyi de bugün demişler ki eşraftan efendim hani biraz saltanata benzeyen böyle sağ solun malum zenginler yapmayacağız. Ne yapalım? Halka vereceğiz. Halk kimi seçerse. Ama sonuçta orada yapılan fiil babında bir değişiklik söz konusu mu? Değil. Yani darül devletlilerin işleri ne ise meclistekilerin işleri. O'dur. Bunlara, bu ikisi arasında bir fark olduğunu e, herhangi bir akıl sahibi iddia edebilir mi? Yok. İkisi de işte olarak aynı şeyi yapmıyor mu? Aynı şeyi yapıyor. Karar verme, yaptırma, yaptırım gücü. Yani mesela bugün asker var, mahkeme var. O gün icabında Ebu Cehil'le beraber, işte Ebu Leheb'le beraber, üç dört tanesi de orada bir araya gelip bu böyle deyip de, öbürlere okey dedim mi ne yapıyordular? Sonuç itibariyle diğerleri bunu onaylıyordular ve bu da karar olarak çıkıyordu. Yaptırım güçleri neydi? İşte askerleri yoktu, polisleri yoktu ama her kabileden çünkü bunlar tanınmış kabileler, her kabilelerden 2-3 tane genci soklayıflar şöyitlik üzerine zaten gönderdim mi yaptırım gücü de var mıydı? Yaptırım gücü de vardı. Yani işlev olarak sonuçta Allah Azze ve Celle'nin, vermiş olduğu hükümleri hiç dikkate almamak gibi bir misyonu var mıydı? Darum vardı. Misyonu zaten buydu. Yani Allahu Teala Teala'nın indirmiş olduğu, Resul'u vasıtasıyla indirmiş olduğu direktifleri hiç dikkate almamak. Yani küfür sistemini ayakta tutmak beşeri düşünceye bağlı ya da beşer kaynaklı beşeri düşünceyle insanları yönetmiş olma mekanizması. Yani bugün demiş olduğumuz şey de aynı şeydir. Yani onlar da insan, bunlar da insan, bunlar da bir araya geliyorlar ve onlar o gün Ebu Cehil Efendim e, Ebu Leheb'i, işte, işte Diğer'i, Nadır, her neyse onlar bir arada bunu karar veriyordular. Ne olacaksa bu olacak diye. E bugün de demişler ki Ebu Cehil işte İngiltere olsun, evlilik hukukunu oradan sen ver ey Ebu Cehil. Atıyorum kafadan işte İtalya demişler ki sen de şey ol, tamam utbo ol, sen de neyi getir? ekonomi, cezahı sokukunu getir. İşte Almanya'ya yerden demişler, ya sen de gel e, Naz bin Halis ol. sen de bize aile sokukunu getir. Lenhası ya Değişen, bu ikisi aslında değişen, gençten bir şey var mı kıyasladığımız zaman? Hiç kimse değişen bir şey var diyemez. Değişen bir şey sadece binadır. Onlar Kabe'nin yanında, efendim hasırlar üzerinde belli bir yerlerde otururlar. Herkes oraya giremezdi. bunlar bugün daha modern yerlerde <Gülüyor> oturuyorlar. Araba, onlar deveyle gidiyordu bunlar arabayla gidiyor fakat işlev olarak fiil neydi? Fiil Allah azze ve celle'nin kendisine kulluk için yaratmış olduğu kullarını Allah'ın hükmüne dayanmayan bir düşünce üzerine yönlendirmek. Biz buna zaten ne diyoruz? Cahillik diyoruz. Adını küfür koyuyoruz. Yani İslam buna küfür söylüyor. Bunun adını ister atalar bilini devam ettirmek de, ister adını demokrasi koydu. De. İster başka bir ne koyarsan koy her ne ki Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine bağlantılı bir şekilde verilmiyor Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine bağlantılı olarak verilmiyor ve insanların kaderi tabiriyse bu şekilde yönlendiriliyor. Şimdi bu hususta yapılacak olan fiildir. Bu hususta yapılacak olan fiil evvela oraya girmektir. Yani bir kimsenin orada bulunmuş olmasının mantığı ne olabilir? Yani sadece kısa bir şekilde buraya değineceğim. Yani doğrudan oy verme meselesini işlemiş olmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten sorun e, oy verme meselesi değil. Soru oy meselesine verilen hüküm, iştihat mı? He. Dolayısıyla bunu sadece kısadan geçeceğim. Oy verme meselesinin çok yönlü işlemeyeceğim. Yani orada yapılan fiil nedir? Sonuçta küfürdür. Allah Azze ve Celle'nin ne diyor? اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُ لَهُمْ مَا لَمْ جِعَذَمْ onların yoksa Allah'ın müsaade etmediği bir hususta kendilerine gidişat belirleyen ortakları mı var? İlahları mı var? Yani sonuçta Allahu Teala müsaade etmemiş. Misal, Allah Azze ve Celle işkiye müsaade etmiş mi? Etmemiş. Fakat Darun Nedve'deki müşrikler Darun Nedve'deki ilahlık iddiasında bulunan o tağutlar ne yapıyordular? Allah Azze ve Celle'nin Müsaade etmediği bir hususta insanlara ilahlık odda, iddiasında bulunuyordu. Çünkü fiil olarak bu, Allah'ın haramını helal kurmak fiil olarak ilahlık iddiasıdır. Kişi ne kadar ben ilahlık iddiasında değilim dese bile madem ki hüküm koymak, hele de Allah'ın hükümüne rağmen hüküm belirlemek Allah'ın dinine göre ilahlık iddia etmektir. Allah'ın dininden az bir parça anlayan kafa bunu basar. Çünkü Allah Azze ve Celle hükmü bu. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? her neyde ihtilaf ederseniz onun hükmü kimedir? وَمَا تَلَفْتُمْ فِيهِ بِي شَيْءٍ فَحُقْمُهُ اِلَى اللّٰهِ her neyde ihtilaf ederseniz edin onun hükmü, onun neticesini belirlemek, onun halini çözüme bağlamış olmak Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu hüküm koyma vasfını kendi ilahi bir vasfı olarak belirliyor. Ve hemen arkasında ne diyor? وَلَا يُشْرِكُ فِي ehada. Ve kendi hükmüne de kimseyi ortak koşmaz. Kendi hükmüne kimseyi ortak koşmak ne demektir? <gülüyor> allah bir şeye hüküm verirken bile başka birisinin Allah ile beraber karar verme yeteneği yok. Yani allah Teala içkiyi haram kılarken başka bir kimse kalkıp ben de domuz etini haram kılayım. Yani içkinin İşkiyle alakası olmasa bile ben de domuz etini haram kılayım diyemez. Ortaklık çünkü bu. Çünkü Allahu Teala içkiyi haram kılarken birisi kalkıp da ben de domuz etini haram kılayım derse bu Allah'a ortak koşmuş olur kendisi. Öbürü Allahu Teala kendisini kendisinin içki haram kıldım buyururken diğeri kalkıp da Allah'ın haram kılmış olduğu içkiyi içilebilir diyerek kanunlaştırarak bunu meşrulaştırmış olması doğrudan ilahlık iddiasında bulunmakla beraber Allah azze ve celle'ye karşı tağutlaşmak ve düşmanlık yapmış olmaktır. <gülüyor> düşmanlık iddia etmektir. Şimdi bunda bir ihtilaf yok. Şimdi bugün bu sözeme sen ne diyorlar? Bugün diyorlar ki bugün biz bunu artık şey yapamayız. Yani şu anda hali hazırda kötü bir şart var. Dolayısıyla bizim durup dururken Allah'ın hükmünü e, değiştirme fiiline düşmemiz söz konusu değil. Biz zaten var olan kötü hükümleri değiştirme adına geçici olarak Allah'ın hükmünden başka hükümde hüküm koyabilme yoluna mecburen düşüyoruz diyorlar. Şimdi bu birincisi mecburluk kabul edilebilir bir şey mi ve bunu kim belirleyecek? Yani bunu belirleyecek olan kim? Şimdi biz burada şu meseleyi bir kere gündemle. Bu birçoğunun belki istihadi olarak gördükleri yer burasıdır. Ama başta dediğim gibi bunun istihhatla falan alakası yoktur. Bu doğrudan Allahu Teala'nın ilahlık vasfının tecellisidir. Bir şeye hüküm vermedi. Evet, Allah Azze ve Celle'nin hakkında hüküm vermediği ve bize bıraktığı meseleler var mıdır? Vardır. Musa zaten tartışma yoktur. Çünkü Allah-u Teala bazı ayetlerinde doğrudan hüküm verdiğini diye ne yapar? Beyan Allahu Allah-u Teala'nın hüküm vermiş olduğu meselelerde aksine herhangi bir adım atmaya başlamak ilahi iddiasında doğrudan bulunmaktır. Şimdi birisi kalkıp da evet Allah'ın hükmünü değiştirmek küfürdür diyor mu diyor ama dediği zaman biz burada ne görüyoruz ama dediğim burada bir istisna çıkarıyor bu öyle değil mi? Heh, şimdi ama dediğinde şimdi hüküm ne? Allah Azze ve Celle'nin hükmettiği bir meselenin değiştirilmiş olması Allah Azze ve Celle'nin hükmettiği bir evren bir dönem uygulanamaya bilir olması. Tamam. Şimdi bu ama dediğimiz burayı açar. Öyle diyorlar değil mi? Evet. Allah'ın hükümeti değişimi tabii ki küfürdür ama şimdi bu ama nedir? Hükümde istisna aramaktır. Ne gibi? Bir iki örnek verin. Allah Azze ve Celle bize domuz etini haram kılmıştır ama devam edin. Olabilir, heh, ölüm tehlikesi varsa Ölmeyecek kadar yiyebilirsin. Bu amanın arkasını kim belirliyor? Allah, He, Allah Azze ve Celle. Sana bırakmış mı onu? Onu sana bırakmış mı? Hayır. Ey kulum domuz eti sana haram ama eğer bazı durumlarda kalabilirsen onu sen kendin belirle bazı durumlarda yiyebilirsin. Demiş mi? Sana mı bırakmış onu? Hayır. Demiş ki Size domuz eti haram kılındı ama istisnasını kim belirliyor? Allah Azze ve Celle kendisi belirliyor. Eğer ölecekseniz bir diyor allah Teala ölmeyecek kadar öyle şapur şupur götürme yok. Ölmeyecek kadar seni ölümden kurtaracak kadar bir de ne diyor? İki şart getiriyor bakın. Gayre <gülüyor> mutecanifin li itminin ve günaha karşı içinizde bir meyil olmayacak. Yani o etten tiksine tiksine yiyeceksin. Yani hazır bunu yemek <gülüyor> bana helal kılındı bir grilini yapalım şunu. Böyle yok. O zaman yine haram işlemiş olursun. Bakın bir kişi ölecek durumda bile olsa, ölecek durumda bile olsa eğer ki bir avuç yemiş olması onu ölümden kurtarırsa bir avuçtan sonraki 150 gramı haramdır. Haramdır ve domuz eti yemiş hükmüne girer. O sana da orası da sana bırakılmamış. Ve sana delilmemişti. Karnını iyi doyur, yarın ne olacağını bilemezsin. Yani bütün domuzu götür demiyor. Sadece ölümden kurtulacaksın. Bir ve gayra mütecenifin li'sm ve günaha karşı içinde bir veir olmayacak. Gayra <gülüyor> bağın ve la adin. Başka bir ayette gayra bağın haddi aşmayacaksın. Yani yediğinde fazla yemeyeceksin. Bir de günaha dönme hissi sende olmayacak. O tiksine tiksine yiyecek. Bu istisnayı kim aştı? allah Teala açtı Gelin başka istisnalardan bahsedelim. Ey kullarım! Oruç size farz kılındı. Ama devam edin. Hasta olursanız, yolda olursanız değil mi? Kim belirliyor bu amadan sonrasını? Allah hazrı ve celle bilir. Öyle değil mi? Evet. Size adam öldürmek haram kılındı. Ama devam edin. Eğer nefsi müdafaanız varsa ya da cana karşı can ise öldürebilirsiniz. Değil mi? Sizinle savaşında şimdi savaş. Bu amayı kim belirliyor? Allahu Teala belirliyor. Bu amayı Allah insana bırakmış mı? İnsana bırakmamış. Diğer emrilerin hepsi de aynı. Namazı kılın ama. Yani emredilen bir şeyin yerine getirilmeme ihtimalinin olduğu amayı da yasaklanan bir şeyin yerine göre işlenebilmesinin amasını da göklerin ve yerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle beliriyor. Kimse Allah Azze ve Celle'nin hükmüne ama ile yaklaşamaz. Senin böyle bir yetkin yok. Senin böyle bir yetkin yok. Şimdi allah Teala ne diyor? Ey kullarım! İlla men ukrihe ve kalbuhu mutmainn bil iman. Size küfür sözü söylemiş olmak nedir? Küfre, göğü saçmak sizin için küfürdür. Ama kim ki, bakın ama kim belirliyor? allah Teala. Ne diyor? Ama kim ki göğsü imanla dolu olduğu halde İkrah altında bırakılırsa ona günah yoktur. Küfür sözünü söylemenin amasını kim belirledi? Allah-u Teala belirledi. Dolayısıyla birisi ikrah olmaksızın küfür sözünü söylerse ne olur Allah'ın katında? <gülüyor> Kafir olur. Siz dalga mı geçiyorsunuz? yani? Şimdi biz bunlara söylüyoruz. Evet biliyoruz Allah'ın hükümlerine hüküm verme küfür, küfürdür ama yani biz hali hazırdaki küfrü sana hali hazırdaki küfrü iyileştirme adına küfürle amel edebileceğinin amasını kim verdi? Var mı böyle bir ama şirakta? Ve üzerinde konuşulan mesele ne? Üzerinde konuşulan mesele domuz eti yeme meselesi de değil. Üzerinde konuşulan mesele içkiyişme meselesi de değil. Tam tersine üzerinde konuşulan mesele doğrudan Allah Azze ve Celle'nin ilahlık vasfı olan hüküm verme meselesi. Ve bunun aksini ifade edebilme meselesi. Şimdi bahsettiğimiz ama burası. Hatta mi? Yani Allah'ın hükümleri ve bu Allah'ın hükümlerinin aması. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'dir. Müslümanın teslim olmaktan başka hiçbir şeyi yoktur. Müslüman sadece teslim olacak. Yani şartlara ve zeminlere göre Allah'ın ilahlık vasfının tecellisini bile aksine kabul edebilme imkanını hangi mantık kabul ediyor? Yani bu insanlardaki bu gevşeklik bakın, bu insanlardaki bu gevşeklik Allah'a hakkıyla takdir edememek. Şimdi geçenlerde sen aktarmıştın ya bir tanesi işte oy verme meselesini ahmaklar mı demiş? Nasıl demiştik? Heh. Şimdi ahmaklar diyor. Şimdi kim ahmak? Yani biz de diyoruz ki siz Allah'ı hakkıyla takdir edemiyorsunuz. Allah'ın güzelliğini takdir edemiyorsunuz. Biz Allah'a iman ettik mi? Ettik. Allah Azze ve Celle'nin verdiği hükme boyun eğdik mi? Eydik, Kabul ettik mi? Etik. Allah'ın verdiği hükmün dışına başka bir hükme meyledebilme. Kabullenmiş görünebilme. Yani bütün bunlar sonuçta amanın açtığı bir ifade değil mi? Cümle değil mi? Peki allah Teala böyle bir ama ortaya koymuş. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'de. Darun ı Nedvede. Ebu Bekir radiyallahu anh eşraftan mıydı? Şereflilerden değil mi Hazreti Ömer'de? Mekke'de sözü dinlenenlerden değil miydi? Evet. Hazreti Ömer sözü dinlenenlerden zaten Darun ı Nedveden çıkmak. Yani hatta Darun ı çıktı, peygamberi öldürmeye geldi ve iman etti. Yani Darun ı Nedveden hiç yabancı değil Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir var. Hazreti Ömer var. Ve Resulullah'a iman etmiş olan çok asil Eşrafın asil evlatları da var. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iman edenler, Hazreti Bilal ya da diğer Süheydi Rumi gibi o Mekke müşriklerinin zayıf gördüğü Müslümanlar oluşmuyor. Bunlar genel asillerden oluşuyor. Yani Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer şayet o Darun Nedvi'ye girselerdi, yani bugünkülerin zorlandığı kadar da zorlanmayacaklardı işin gerçeği. Şey. O dar nedviye girselerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a deselerdi. Bir... <gülüyor> ya da Resulullah Aleyhisselatü onlara deseydi. Ya bu gavrular dar nedviye oturdukça bizim hakkımızda çok kötü kararlar alıyorlar. Ya Eba Bekir senin, senin de şuralar çok geniş. sözün dinlenir. Ya Ömer sen zaten oradan geldin. Senin de dinlenir, itibar edilir. Haydi girin dar nedviye de onların arasında oturun. Aldığın kararları yumuşatın. Biz Müslümanlara kolaylıklar gelsin. Diyemez miydi? Diyemez miydi? Niye Mekke'nin içerisinde kenar mahallede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kaldı? Çünkü mesele Allah'ın hükümlerine rağmen hüküm verebilmek, hüküm vermek, yani bir Müslüman için gökten düşmekle alakalı olan bir husustur. Şirktir bu. Asabı ı Keyfin dediği gibi eğer biz sizin dediğinizi kabul edecek olursak şüphesiz bir sapmış. Ve davamıza ihanet etmiş oluruz. Perişan olmuş oluruz. Çok mu kötü bir şeydi? Yani onlara bir sefer imparatorun karşısında ağam paçap çekselerdi yetiyordu her şey. Sadece ağam paşam çekilecektiler. Ama onlar Kur'an'ın ifadesiyle eğer biz sizi kabul edersek şüphesiz ki biz Allah'a iftira etmiş olur ve azabı hak etmişler oluruz. <gülüyor> Bu Allah Azze ve Cili tanınmış olmak meselesidir. Bir Müslüman Allah'ın verdiği bir hükmün aleyhine, başka bir hükm'e hangi şartlarda hoş bakabilir? Bu sonuçta amaği gerektiren bir şey değil mi? Değil mi? Bu amayı kim belli etmiş Allahu Teala? Ben kendime hiçbir şekilde hükmünü olsa kabul etmem derken, buna Allahu Teala bir ama getirmiş mi? Ama şu şartlarda kabul edebilirsiniz bunu. Siz dalga mı geçiyorsunuz? <gülüyor> Yok efendim oy vermek basit bir yol. Neyi basit bir yol? Övünmeye geldi mi biz seçtik övünüyorsunuz. Niye genel evimizin karşılığından geçerken efendim, bizim velediyemizi açtık bunu? Değilsene. En az dört katı, on senede dört katı genel eden sayısı arttı. En az dört beş katı. Helal olsun. Desene bak gün açtık işte. Hı? He he bereket diledi ya. <gülüyor> yani bereket diledi. Allah bereket etmesin faizi alın diye. Şimdi biz Allah-u Teala bize bu kapıyı kapattı. Yani kendi hükmünün hükmüne <gülüyor> verilen bir hükmü biz tanımıyoruz arkadaş ya. Yani bu bizim için açılabilecek bir kapı değil bir kere bu. Bizim tek kişi bile olsak İman ettiğimiz Allah Azze ve Celle ilahtır. Onun hükmü bakidir. Onun hükmü tartışılmaz. Tartışmaya açılmaz. Kendimin dışında bütün alem aksi de olsa bu böyledir. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Hazreti İbrahim'in dediği gibi uffün lakum. Yuh olsun size. Yani Allahu Teala dururken siz neyin dernindesiniz? Şimdi sana burada söylemek istediğim bir bu bir kere iştihadi bir mesele değil. Bu bir kere iman ve küfür meselesi. Ha, sadece şu tartışılır. Oy veren kişi, oy verdiği zaman, oy vermiş olduğu kişinin küfür fiilini işlemiş olmasında ne kadar sorumlu oldu? Bunu tartışırlar. Meclistekilerin Allah'ın hükmüleri başka hükümlerle hüküm koymuş olmaları küfür olduğunda iddia eden Ahmak oğlu ahmak. Allah Azze ve Celle'nin cahilinin cahilidir. Daha ne olsun ki yani? Adamlar resmen orada işte anayasası, şusu, busu toplumun kaderini belirleyecek olan temel kanunları orada adamlar maddeleştiriyorlar. E Kur'an zaten bu değil mi? Allah'ın hükmü zaten bu değil mi? Onun bir kere küfür olduğu şüphe etmek cahilliğin tak kendisi. Mesele oy verenin bundaki sorumluluğu. E biz diyoruz ki birincisi bir şeye sebep olmak onu yapmak babından bir kere bu sorumluluk gerektirir. Çünkü onlar bir kişi deyip geçme diye kalkıp ta Avrupa'dan 1500-2000 kilometreyi sırf oy vermek için giden ne kadar şuurlusun değil mi? O bir oyun nasıl bir e, siz söyleyin nasıl bir önemli üzerinde taşıdığını biliyorsunuz. Ve biz seçtik diye övünüyorsunuz. Peki onu yapmakla siz sorumlu musunuz? onlara vekalet vermiş olmuyor musunuz? Onların yapmış olduğu. Çünkü demokrasi bile bunu açıkça söylüyor. Demokrasi demiyor ki efendim e, demokrasi halkın kendi kendisini yönettiği zihniyetiyle belirlediği meclisin insanları yönetmesidir demiyor. Halkın kendi kendisini yönetmesi. Çünkü halk ben bunu seçiyorum dolayısıyla bu benim her herkese yettiğini yapar kullanır. Ben onun her şeyini ortam. bit. Sen demiş olduğun o buna sebeptir. E şimdi sen Darun Nedde'yi düşün. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yaşamış olduğu Mekke'deki mücadelede Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Aleyhisselam Nemrud'a karşı Nemrud'un sistemi içerisinde nemrutlaşabilme ihtimalini bir şeye koydun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Cehil'le beraber oturup kalkıp onunla beraber bir dönem e, Mekke'nin gidişatı hakkında karar verebileceğine ihtimal verin bakayım. Ya da sahabeden herhangi bir tanesi böyle bir ihtimal verebiliyor musunuz? Çünkü sen reddetmişsin bir kere. Yani reddetmiş olduğun bir şeyi senin daha ne işin var? Aslında sıkıntı burada şurada. Bir, hüküm meselesindeki Müslümanların cahilliği, Müslüman diyenlerin cahilliği ve bunu takdir edememeler. Şimdi deseler ki Allah aşkına, her kim meclise girecekse, her kim meclise girecekse, Allah'tan başka bir yaratıcı olduğunu kabul edecek denirse ya da bir şeyler yaratmaya kalkacak denirse bu insanlar bunu kabul eder mi? Yavurmuş o yüzden Çünkü bunu biliyor. Peki Allah'ın yaratıcılık sıfatıyla <gülüyor> hüküm verecek sıfat arasındaki fark ne? Ne fark var? Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatı diğer sıfatından Üstün mü? Ve buna biz karar verebilir miyiz? Allah Azze ve Celle kalkıp da benim rahmetim gazabından cel e, asmıştır demeseydi, biz kalkıp da haşa, Allah'ın rahmeti gazabından üstün olur ya da olması lazım gibi bir ifade kullanabilir miyiz? Ne haddimiz Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle buyursa bu. Ama Allah Azze ve Celle'ye bir hükmü kabul ederken diye bir hükmünü yani yaratıcını kabul ediyor. Ama hüküm verme vasfını bunun ki Müslümanlar bilmiyor Müslümanı diyen insanları. Çünkü onu da yerleştiler. Ondan sonra da kalktılar. Ne yaptılar? Zihniyet bir kere şu. Hep amalar dedik ki ama. Bu amalar. Şimdi Şiiler için bir şey söylemiyorum ben. Şimdi şialarda takıyıya bir kere farz adamlar. Takhiye adamlar zaten farz. En kaliteli, muttaki, en iyi kıvran adam. Takhiye yapan adam. En muttaki. Yani onlara zaten takhiye bu. Hatta takhiye'nin en erhalı Ehl-i e karşı yapılan takhiye. Şimdi onlarda bu var. Peki Kur'an bize takiyeyi müsaade etmiş mi? Etmiş değil mi? Etmiş, etmiş. Takiyeye müsaade etmiş. Birincisi ikrah, ikincisi illa entatta komilhum. Sokağı onlardan sakınmanız. Takiyi oradalar. Peki takiyenin sınırını kim beliriyor? Onu da Allah beni. Onu da sana bırakmış. Çünkü biliyor bugünkü insanlar yani maslahatı. Tabii ki sınır yok. Yani en ufak bir. Ya bugünkü insanlar işten çıkmamak için namazı bile terk eden adam ya. Bu adam neyi bekliyorsun ki sen? Dinine karşı laovali zaten almış başını gidiyor ya. Yani. Adamın hocası hocasındaki <gülüyor> mantık şu: Ben üniversiteyi bitirdim hocam diyor. Ben üniversiteyi bitirdim şu şu şu mesleğin var ama faizli iş yapmam lazım bu da haram diyor. Ee, şimdi ben yeni bir iş bulana kadar diyor. Tamam mı? Bu işte çalışsam olur mu? O da diyor ki mecbur işe zaruret halidir diyor. Ne yapacaksın? Çalış. Şimdi adamın hocası bu olunca cemaatinden ne bekleyeceksin? Sen? Ya zaruret dediğin şey nedir senin? Nedir zaruret? Zaruret dediğimiz şey İslam'ın mukaddes kıldığı beş olgunun doğrudan zarar görme halidir. Zaruret. Zaruriyat vardı. Ne vardı başka? Taciyat vardı. Tahsiniyat vardı. Bunun zaruriyetle hiçbir alakası yok. Adam fetva dağıtıyor. Faiz alabilirsin diyor yani. Niye? Zaruret. Buradaki cemaatler de değil mi dağıttı bir ara? Fiyatfayı baslı baslı verdiler. Biri bir şüphe bunu da çıkarttı. Kredi çekip ev alabiliyorsunuz Zaruret. Ne zaruret? <gülüyor> zaruret dediğin işe. Ya can kaybı olur, ya mal kaybı olur. Ben ev almadım. Hala da Allah'a şükür güzel güzel yaşıyorum. Malımı koruyacak, canımı koruyacak, neslimi koruyacak, ailemi koruyacak. Yazın ve kışın belalarından sakın gibi <gülüyor> Kötülerin belasından koruyacak. Kira veriyorum. Güzel güzel de hiç zavirli olarak bir zarar görmüyorum ben bir şey. Ali zaruriyat? Sen zaruret dediğin mi? Bugünkü insanların emri ki feleği şaşırmış bunlar. Adamın zaruret dediği şey keyfinin kaçmaması. Keyfinin kaçmaması. Adam 11 ay çalışsın, bir ay işsizliği felaket görüyor. Adamın çünkü bakış noktası dünyaya takılmış. Yani zaten hayatı dünyevileşmiş olanın zarureti de tabii ki dünyanın zarar görmesidir. Bugünkü insanlar da böyle. Yani onun için adamlar <gülüyor> maslahatı ve mefsedeti ona göre belirliyor. Maslahat ve mefsedet Allah'ın dinine göre sana bana bırakılmış mı? Hayır. Maslahat nedir? Mefsedet nedir? Bunların sıklaştığı birincisi Allah'ın hüküm görme vasfını oyun buna vesile olması ve Allah'ın dininin en büyük düşmanı olan ve bunu icra ettiren mekanizmanın doğrudan temsilcisi olan meclisin içerisine bu fiil ile adam beslemek, adam göndermek ve o fiili <gülüyor> fiilen desteklemek ve bu mekanizmanın bir çarkı haline gelmiş olmak buralar adama çok uzak ya. İkincisi de maslahat. Adam maslahatı bu ya. Adamların derdi dünyada rahatlarından olmayacaklar. Ya. Dünyalık rahatlarından yani o kadar bir peşmur delik var ki tutar kafirlere beraber müslümanları alır götürür eder eyler müslümanları hapise atar yani müslümanlara kafirlere beraber olur müslümanlara vurur yani her şeyi ne halt ederse etsin millet bunu takliye görüyor zaten. E niye asın abi diyorsun? Yani haramlardan konuşmasa da söz konusu değil. bu nedir diyorsun? Bak. Hem, hatta şey e, Avusturya gelmişti. Avusturya Cumhurbaşkanı gülmüyor ya arkadaş diyor arkadaşlığın karısını kuluna girmiş. O da onun karısının kuluna girmişti. Evet. Geliyorlar bu ne? Niye aslında abi meclis? Evet. He, siyaset. Evet. Yani bunlar zaten bunlar konuşamıyorsun bile. Bunlar zaten sıran. Ya adam bunları da mı hala konuşuyorsun? Zaten konuşmayız biz bunları da. Yani bunlar zaten sıradan şeyler. İşti tokuşturmalar, bilmem neler. Onlarla bizim dostumu söylemeleri. Yani bütün hepsi havada uçuşuyor. Kimse Allah'ın dinine göre bunlar nedir demiyor. Bu Müslümanlar da demiyor. Yani oy verenlere kastediyor. Onların böyle bir derdi yok. Çünkü onlar siyasetse her şey meşru. Ya kardeşim senin Rabbin kim? Bunların müsaadesini, amasını, sınırlığını kim beliriyor? Allah sana mı bırakmış? Eğer Allah sana bunu bırakmışsa, yeminle söylüyorum, yani Petrullah size çok daha hayırlı. Çünkü o adam da ihanet ediyor ama hep Allah'ın yani ediyor. Bak ne güzel adam davasını ilerletiyor. Müslümanlar hoş gösteriyor. Hem ileriye dönüp bak <gülüyor> neler olacak. Belki de bu engellenmesini, belki de şeratı getirecek de adam. Ne güzel para parada yerleşmiş oraya. <gülüyor> belki de şeratı getirecek onu da engellediler. E, o da haklı ona göre. E, sen de haklısın ona göre. E, öbür cemaat haklı. haklı. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani bu Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine karşı sizin itaat etmekten başka neyiniz var? Eğer ki siz Allah'ın hükümlerinin amasını kendiniz belirleyecekseniz e siz o zaman küçük küçük ilahıcıklarsınız yani. Benim namazımın amasını Allah belirler. Orucumun amasını Allah belirler. Her şeyimin amasını, istisnasını, her şeyimin istisnasını Allah-u Teala belirler. Şunu şunu şunu yapmayacaksın. Şu durum hariçtir. Şunu şunu yapacaksın, şu durumda yapmayabilirsin. Bütün bunları merhametli olan alemlerin Rabbi bildirmişti ve sana bana bırakmamıştı. Çünkü bu gibi cıvık insanların çıkacağını Allah-u Teala takdir etmiştir. Yoksa aa, keyfine göre ey kulum rahatsız oldun mu namazını kılma vereydi. Rahatsız oldun mu? Şimdi herkesin kafasına göre rahatsızlık herhalde başka. Oy. var mı yok rahatsız mı İtiraz olan var mı? Rahatsız. Öbür Müslüman e kadar olur mu? Canım rahatsız dediğin adam kıvranması lazım. Yani. Ancak o rahatsız. E, kafana göre niye? Yani rahatsızlık geniş bir kavram olduktan sonra herkes kafasına göre bunu belirlemez mi? E, belirleyince Allah Azze ve Celle hükmüne kim uyacak? Nasıl uyacak? Onun için Allahu u Teala insanlardaki bu cahilliği, bu mankörlüğü, bu gevşekliği, bu kaypaklığı tabiri caizse bildiği için İnsanların zayıflığını takdir ettiği için onlara bırakmamıştır. Hem yetmiş olduğu şeylerin yapılamayabileceği durumları da onlara bildirmiş sınırını koymuş, yasaklamış olduğu şeylerin hangi durumlarda yapılabileceğini de yine alemler rabbi kendisi ortaya koymuştur. Bu sınırı aşan ya haram işlemiştir ya kafir. Bu hükmü de bildirmiştir. Atabildim. Mi? Dolayısıyla bu bir kere Allah Azze ve Celle'nin hükmlerinin yani bunu bir bütün olarak değerlendirmen lazım. Bunu bir bütünün şeriatın maksadını anlayan e, iman ehli insanlar bu meseleye böyle bakarlar. Yani yoksa peruk, kadının başına takmış olduğu peruk caiz midir, değil midir? Tarkışa dursunlar. Yani. Ama bizim böyle bir gündemimiz olmaz ki. Çünkü biz şeriatdaki kadının başını kapatmış olmasındaki maksadın yani şu kılın kapanmış olması amaçlı olduğuna biz inanmadık ki. Ya biz bunu bir bütünün bir parçası olarak gördük. Bütünün bir parçası. Allah Azze ve Celle aileyi korumayı emretmiş. Aileyi koruma altına almış. Aileyi bozabilecek her türlü şeyi yasaklamış. Evliliği kolaylaştırmış, evlenem demiş. Kadın erkek arası... E, hukukları belirlemiş. Anne-baba-evlat hakları hukuklarını belirlemiş. Koruma altına almış. Çünkü ki Müslüman bir kadına efendim iftira ederse, mesela o ahlası bir kadındır derse, Allah'ın dinine göre yalancıdır. Şahitliği kabul edilmez ve Allah onu perme perişan eder. Şakası bile olmaz. Bu. Koruma altına almış. İftirayı kapatmış. Ondan sonra zinayı ve zinaya sebebiyet verecek her türlü şey. Yani bakmasından, tut, dokunmasından hepsini yasaklamış, aile kurma altına almış, toplumu kurma almış. Bu bir bütündür. Kadının kapanmış olması bu bütün güzelliğin içerisinde bir parçadır. Biz bunu böyle görürüz. Dolayısıyla bizim için peruk takabilir mi, takamaz mı? Bizim böyle bir gündemimiz yok ki. Karının saçı belki de darak tutmaz, peruk bir takıyor, 250 metrede parlıyor. Daha güzel. Yani kendi saçı olsa belki kimse durup bakmayacak. <gülüyor> Takdığı peyip daha güzel gösteriyor. Ama ona sorsan kapalı mı? Başı kapalı mı? Kapalı. E hadi buyur buradan ya. Yani şimdi bunlar şeriatı ne anlıyorlar? Nasıl algırıyorlar? Ve bunu Allah Hazine de kullarına mı bırakmıştır? Bütüncül anlamda meseleyi değerlendirdiğin zaman bugün yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu şeriata, dün İbrahim'in karşısında Nemrut, İsa'nın karşısında Romalılar ve onlara yaltaklık yapan mabet ehli, Hz. Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın karşısındaki kral, onlar gibi değildi, yumuşadı. Hz. Yusuf Aleyhisselam ona hiçbir şekilde ona itaat etmeksizin istediği şeriat hükümleri hükmedebilmek şeklinde Allah ona bir imkan tanıdı. Kanunumuzu bir olay. Biz illet zor seçeceğiz halimiz yok. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşısındaki Ebu Cehil, bugünkü Müslümanların karşısındaki Hı. bugünkü Ebu Cehil'e, bugünkü kafirler. Yani yeryüzünde değişen bir şey yok ki. Nuh'un karşısında o kanun ileri gelenleri. Huyt Aleyhisselam'ın karşısında onlar. Salih Aleyhisselam'ın karşısında Semud'un önde gelenleri. Ya, bugünkü aynı yeryüzünde değişen bir şey yok. Ve senin o demiş olduğun mesele Allah'ın hükmünün dışında hükümler uygulayan ve Allah'ın hükümlerini saf dışı bırakan, Allah'ın hükümlerini isteyen Müslümanları saf dışı bırakan, onları yurtlarından çıkarmaya varıncaya kadar e, problemli gören yapı ve o yapının ayakta durması, meclisin ayakta kalmasıyla bağlantını, meclisin işlerini devam ettirebilmesi için oy, insanların oy vermesi lazım. Çünkü Seçim sonuçlarına dikkat ettiğiniz zaman katılım oranını her zaman dikkate alırlar. Çünkü bu işleyecek. İşliyor mu bu mekanizma? Hatırlıyor, bu mekanizma işliyor mu? Şimdi yani burada anlatmak istediğim meselede kabullenmemiş olduğum bir şeyin temel yapı taşına destek vermiş olma. Dedim ya yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'sinde Darun Nedve bu işlevi görüyordu ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ona karşı tavrı neydi? Bırakın bu insanlar gerçekçi değiller. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Darun Nedve'ye girmek gibi bir imkanı yok muydu? Yani, ve vallahi ve billahi ve tallahi Allah'a yeminler olsun ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Darun Nedve'ye girmek gibi bir imkanını bırakın. Darun Nedve'nin başı olma teklifini yapmadılar mı? Yapmadılar mı? Ya Darun Nedve'nin başı olma teklifini yaptılar. Başı buz olacaksın. Ama yeter ki bu söylemlerinden vardır. Şimdi Biz bugünkü bu kıt akıllara Allah'ın hükümlerinin dışına hüküm verebilmenin konuşulduğu, yapıldığı, onaylandığı efendim yasama yürütme ile işlevsel hale getirildiği bir yapıda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geçici olarak onlara eyvallah çektiğini bir düşünün. Yapamaz mıydı ya? Yani? İmkanı yok muydu? Yani bunlar gibi valla 15-20 sene uğraşmasına bile gerek yoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o güzelliğiyle, o imkanlarıyla o adalette uygulamasıyla o yani bir hırf fudula bile girmişti, hırf bile insanların gönlünü selmişti. Onların başı olduktan sonra tek yapacağı onları putlarını tek çıkarmayacaktı. Sadece bu adamların derdi gel putumuza secde et de değildi. Sadece putlarımıza dokunmaydı bu. La ilahe illallah deme. Yani nedir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a la ilahe illallah demeseydi iki sene, üç sene. Niye o kadar zorluğu seçti ki? niye aç kaldı ki? Niye bir Ebu Talib yaşadı ki? Niye Hatice'si gözlerinin önünde cam verirken, perime perişan, haşa anlıyorsunuz yani o sıkıntılar içerisindeydi ki? Niye Hz. Ömer radiyallahu anh yani köşe bucak yiyecekle toplayıp getirip de Resulullah'a ulaştırmanın yolunu arayaydı ki? Niye canı gibi sevmiş olduğu çocukları, fatıması, şusu busu, yani açlıktan inliyeydi ki? Siz siz bankadan kredi çekip de ev üstüne ev yapabilme adına Bunları meşru görmenin yollarındasın. Şimdi ne kadar samimlisiniz? Sizin derdiniz gerçekten Allah'a teslim olmak mı? Biz tanımıyoruz dediğimiz zaman Allah'tan başkasını tanımıyoruz. Biz bunu açmayız ki. Ya biz bunu açtık mı? Allah katında bizi kim savunacak artık? Çünkü Allah bana böyle bir ankan verilmiyor. Allah o tarafa dese ki kulum beni ilah olarak kabul edeceksin. Benim hükmümü kabul edeceksin. Ama maslahatınız gereği benim bazı ilahlık vasıflarımı başkalarına verebilirsiniz deseydi biz en anda koşar giderdik. Bunu Allah bize belirlemiyor ki. Yani onaylamak nedir Allah aşkına? İki insan bir arada oturdular. Allahu Teala ben size sadece şunu örnek allah Teala bir ayetinde ne diyor? Eğer Allah'ın ayetlerin inkar edildiğini ya da Allah'ın ayetleri dolayı geçirdiğini gördüğünüz zaman ne yapın diyor? Orayı terk edin. Yoksa ne olur? Yoksa onlar gibi olursunuz. Peki size şunu söyleyeyim. Sessiz bir şekilde hiçbir şey yapmaksızın hiçbir şey yapmıyorsun. Sessiz bir şekilde duruyorsun, susuyorsun ne gülüyorsun, ne yüzünü ekşirtiyorsun. Hatta işte de yüzünü ekşirt, fark etmez. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ya da dalga geçirdiği bir yerde onları değiştirme gayretin yok. Sadece sessiz bir şekilde duruyorsun. Oy vermek, durmaktan öte destek çıkmak değil mi? mi? Yani oy vermek, durmayla kıyasladığın zaman destek çıkmak anlamına gelmez mi? E durana bile kafirsin diyor Allahu Teala. Öyle değil mi? Durursan bile kafirsin. Ya bir meclis düşün ki orada Allah'ın hükümlerini yok sayacaklar. Bugün haberlerde bir yere de geldi. Şimdi adam diyor ki seksen iki anayasası değişmelidir, değişmeli Artık bu askeri şeyden kurtulmamız lazım diyor. Cunta'nın getirmiş olduğu bir anayasaydı. Onu attıktan sonra diyor, şimdi öbürü soruyoruz, onu e attıktan sonra, hadi lan, ki <gülüyor> yani, e, onu attıktan sonra diyor, halkın özümseyebileceği artık Avrupa'dan bak gidiyor, ne ortaklarınız da batsın, siz de batasınız. Bak hemen temel dayana Şimdi Öyle bir yer ki orada Allah ne demiş, ne dememiş adamların hiç umurunda bile olmayacak. Hiç umurunda bile olmayacak. Yani başörtünü soktu diye zannediyor ki hepsi orada namaza durdular. Tamam. Neyle bahsediyorsunuz? Ya? Yaptığın fiil ne? Yaptığın fiil ne? Mahallede bir komşu, burada benden başka reis yok demiş. Senin baban da diyor ki, burada benden başka reis yok. E, tabii baba sen reissin diyorsun, bir de bakıyorsun, ertesi gün öbür reislik iddia eden adama eleman taşıyor. Ne yapar senin baban senin? E, dalga mı geçiyorsunuz ya? Dolayısıyla Allah'ın hükümde, hiçbir şekilde dikkate alınmayacağı bir yerde, senin... Müslüman'dan öte onları desteklemem bile. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih-i ne diyor? Benden sonra işte yaptıklarını, yapmadıklarını söyleyen, söylemediklerini yapan bir yöneticiler gelecek. Her kim onlara karşı işte eliyle cihaz dese bendendir, eliyle cihaz dese bendendir. Yani onlara karşı Allah adına gayret gösterirse bendendir ve her kim onlara karşı kalbiyle bu yüz ederse bendendir. Onun gerisinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Dikkat edin. Bir önceki ayetle bu iş değerdir. Onların o küfür işlerine sessiz kalan bir vekâfidir. Değil mi hadise diyor? Çünkü Resulullah ne diyor? Eliyle değiştirme, diliyle değiştirme, kalbiyle buğz Bu onları değiştirmek için nedir? Bir fiildir. Düşünün ki hani ayetlerde demişti, Allah'ın ayetlerini inkar edildiği bir yerde ne yapacaksın? Ya onları değiştireceksin, ya da terk edeceksin. İşte Resulullah'ın bahsettiği de bu. Bunların olduğu yerde, ya onları değiştireceksin elinle, dilinle, kalbinle ya da susarsan gerisinde hardal tanesine kadar iman yoktur. Aynı hadistir. Şimdi bir, sen oy vermenin onların yapmış olduğu fiile karşı susmaktan daha öte <gülüyor> destek çıkmak olduğunu inkar edebilir misin? Yok. Küfür fiilinin işlemli olması doğrudan vesile olmaktır. Dolayısıyla bu alan iştihadi bir alan değildir.